Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra li nahjihi wa man ittabahihi bi ahsani al wa yassir min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfina bima 'allamtana ya arhamar rahimin amama. Kaldığımız baptan mevcutta devam ediyoruz. Bu hafta gece alakalı artık namazla alakalı son baplar inşallah bitireceğiz. Ardından artık oruç, zekat, hac gibi diğer İslam'ın vaciplerinin tafsilatını öğreneceğiz inşallah. Evet. Said bin Cübair radiyallahu anh yanındaki güvendiği bir kimseden o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe'den rivayet ederek Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Gece namazı kılmayı adet edinen bir kimse uyuyakalır da Teheccüd namazını kılamazsa Allah ona teheccüd sevabını yazar. Uyuması da ona sadaka, sadaka olmuş olur. Şimdi bu Bap'taki ilk hadis. Bu e, Normalde gece namazı Resulullah gece namazını şöyle kılardı. Gece namazın ahkem budur'dan daha ziyade gece namazının faziletini anlatan bir hadis. Tabi hadiste dikkat edilen bir yer var. Dikkat edilmesi gereken bir yer. İyi, salih, güzel bir amele niyet etmekle beraber bazı Allah'ın takdir ettiği insan olmanız hasebiyle bazı engeller çıkarsa, o bizim salih niyetimize karşılık Allah subhanahu teala'nın bize bir ikramı söz konusu. E, gerçekten kalbi azmederek, yani tembellikle dilinin kalbinde olmayanı yalanla söylemesiyle değil, gerçekten Allah'tan korkarak, Allah'tan ihlasla, e, kalbiyle azmederek gece namazına kalkmayı dileyen, isteyen bir insan, üzerine uyku ağır gelirse, işleri ona, Yani gündüz kümeşkaliyetlerinin sebebiyle yorgunluk galibe çalarsa gece namazına kalkamazsa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki bu onun için nedir? Bu onun için sadakadır. Bu Allah'ın bize rahmetini, Allah'ın bize ikramını gösteren apaçık naslardan bir tanesidir. Tabii hadisle alakalı şart gelecek. Yalnız burada hadisin rivayet zincirinde Sa'id binü Cübeyr zikredildi. Biliyorsunuz Sa'id binü selefin geçmiş salihlerin öncülerinden özellikle özellikle de hacca çile girdiği mücadele sebebiyle de selef arasında ayrı bir şöhreti kazanmış. Çünkü selefin içerisinde yani sayamayacağımız kadar çok salih insan, meşhur insan var. Sayıları belki yüzleri bulur. Ama Said ibnü Cübeyr onlar arasında en meşhur olanlardan İbn Abbas'ın talebelerinden bir tanesi. Kendisi beni Esed oğullarından Ebu Abdullah diye kendisi kü künyelenmiş bir dönem e, kada işleriyle uğraşmış. Bir dönem kada işleriyle yani hakimlik, şerî mahkemede hakimlik işleriyle uğraşmış. O zamanki Kufe'de Kufede vali e, kada görevine vali tarafından belli bir dönem atanmış. Haccaç döneminde hatta Haccaç atanmış Said İbni Cübeyri. Yani normalde Said İbni Cübeyri Haccaç, Tavgut'a iman eden Allah'a küfreden bir kafirdir diyor. E, normalde o dönemde Haccaç Kufe bölgesindeki mahkeme işlerine kada işlerine Said'in takvası, varası, Allah'ın dinde olan samimiyeti, Allah'ın dinde olan fıkhı sebebiyle onu kada görevine emrederek atamıştı. Daha sonra bazı sorunlar sebebiyle onu görevden aldı. Yerine utbeyi koydu. Daha sonra Ebu Burde'nin katipliğini yaptı. Beytülmal sorumluluğunu gibi görevleri kendisine tevdi ettiler, verdiler. Dolayısıyla Said İbni Jübeyir hayatının Son dönemine doğru artık Mekke'ye doğru kaçtı. Haccacın pisliklerini görünce, Haccacın yaptığı zulümleri onlara karşı durunca, onlara karşı gelince. Yani şer'i devlette olmak adamı cennete sokmaz bugün birilerinin zannettiği gibi. Şer'i devlette de bela vardır, şer'i devlette de musibet vardır, şer'i devlette de münafık vardır, şer'i devlette de kalbi hastalıklı adamlar vardır, şer'i devlette akidesiz kafir, bidatçı Sapıklar da olabilir ki o sapıklar göreve geldiğini, ilk işleri hakkı anlatan sünnet sahiplerini eza etmektir. Onları hapsetmektir, onları cezalandırmak, onları sürgüne göndermek, onları azaplandırmaktır. Şerî devlet olmakla işler bitmez, cennetin kapısından girilmez. Asıl imtihanlar o günden sonra başlar. Said i̇bn Cübeyr zaten bunun faturasını ağır bir şekilde ödemiş. Allah kendisine rahmet etsin. Kendisi Haccaş'ta büyük bir mücadele içerisine girmiş. 90 hicri olarak 94. senede Haccaç tarafından şehit edilmiş, öldürülmüş. Allah kendisine rahmet etsin. Hadisin senedinde Esvet İbni Yezid Enneha'i var. O da Ebu Abdurrahman diye künyelenmiş. O da hicri 75 tarihinde vefat etmiş. Onun için rical ilmiyle uğraşan fakihler, alimler diyorlar ki Kâne fâdilen âbiden, mûçtehiden. Mûçtehitti, âbitti ibadete düşkündü, fazilet sahibi bir kimseydi diyorlar. Ve e, onu da sika bir güvenilir ravi olduğunu beğen etmişler. Yani hadisin senedinde var olan, hadisin senedinde var olan bütün raviler, e, sika insanlar, hadis zaten merfu derecesinde bir hadis bu dardadan gelen kanalıyla yoluyla. Tabi hadisin şerhine hadiste var olan fıkha ve manalara bakmak gerekirse, öncelikli olarak, az önce ifade ettiğim üzere, bu sadece gece namazına has bir esas asıl usul değildir. Şeriatta sabit olan usul şudur. Her kim iyi bir ameli işlemeye niyet ederse o ameli işlemese dahi azmetmesi ona kararlı olmaz. Sebebiyle Allah onu mükafatlandırır. Allah ona ecir verir. Yani bu genel bir kaidedir. Bu, bu hadis ve buna benzer birçok hadisten bu çıkartılmıştır. Ve burada görülüyor ki amel olmadan temiz niyet Bak şimdi bura fakirlerin çıkardığı o kadar ince şeffaf bir yer ki amel olmadan temiz bir niyet amelin var olmasına rağmen kötü bir niyetten daha hayırlıdır. Yani ortada amel de olsa amel şeriatın emrettiği amel de olsa niyet pisse niyet fasitse niyet kötüyse hiç amelin olmadığı sadece ve sadece güzel temenni sadece ve sadece güzel niyet ve kararlılık amelden daha hayırlıdır. Yani şeriat bu esası bu hadislerle ortaya koymuştur. Nitekim nice amel vardır ki niyet batıl olduğu için kıyamet günü karşılığını göremeyecektir sahibi. Tıpkı münafıkların cihadın, orucun, zekatın, haccın, namazın karşılığını din günü alamayacakları gibi. Çünkü onlar niyet itibariyle fasıt olmuşlardı. Zahirde ameller doğru da olsa batındaki niyetler kötü olduğu için ve kıyamet günü Adem Ademoğulları bizlerin Yargılanacağı şeyin ameller değil, amellerle beraber amellerin içinde var olan niyetler olduğunu unutunca insanlar bunu unuttuklarından dolayı ki şeytan ilk ifsad ettiği şey budur. Yani amel edildi mi, amel alışkanlık haline döndü mü ilk kaybolan şey niyettir. Dolayısıyla şeytan bu vaptan girmiştir ve insanları saptırmıştır. O yüzden temiz bir niyet, irade etmek, hayrı dilemek, kalbimizde her zaman bu temiz niyetleri var var kılmak, var etmek bizim amel defterimiz her zaman hesabını bilmediğimiz, bizim görmediğimiz, müşahede etmediğimiz kadar ecri yazdırır ve din günü o güzel niyet sahipleri, salih amel sahipleri inşallah o güzel niyetlerin karşılığını alacaktır. Çünkü birçok amel vardır şeriatın ortaya koyduğu kardeşler, buraya çok dikkat edin. Onun ıslahı, onun fesattan uzaklaşması ve güzelliği hep niyete bağlıdır. Mesela Diyor ki bir hadis-i şerifte Allah Resulü iki ortak ticari bir ortaklık yapsalar iki ortak da birbirine karşı niyeti fasit olsa iki ortağın da birbirine karşı niyeti fasit olsa o ortakların üçüncüsü şeytan olur. Ama ortaklar ortaklık yaptığında ortakların kalbi temiz olursa niyeti temiz olursa onların üçüncüleri de Allah olur. Şimdi anlaşma neyle başlayabilir? Namaz gibi. Namaz neyle başlar? İhlasla başlar değil mi? Allahu akbar. ihlasla girdik namaza. Namaza, ihlasla devam ediyoruz ama kapıdan içeri biri girdi. Biz de kıraatı sesli yapıyoruz. Sesimiz de güzel. Adam girdi diye biraz daha güzelleştiriyoruz. Bak şimdi niyet yok oldu. Amel artık faside çıktı. Başladığı yer, şekli salih de olsa vardığı yer niyetin bozukluğu sebebiyle fesat. Dolayısıyla anlaşma yaptığın, anlaşma yaparken taraflar salih, taraflar salih ama anlaşma devam ederken anlaşmada ne başlıyor? Niyetlerin bozukluğu başlıyor. O zaman da amel fesada dönüyor. Din işimiz, dünya işimiz, hangi işimiz olursa olsun hepsinde niyetleri sürekli taze tutmazsak, niyetleri sürekli temiz tutmazsak Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala o amellerin sonunu neye götürür? Fesada götürür. Davet, ilim talebi. Cihat, emri bil mağf, nehyi anil münker. İşleri ıslah etmek. Öyle mi? Her ne olursa olsun münkerden nehy etmek, iyiliği emretmek. Ne olursa olsun eğer niyet bu amelin içerisinde kaybolursa ve bozulursa Allah onu ıslaha değil Allah onu nereye götürür Celle Celaluhu? İfsada götürür. O yüzden gece namazı babında yani niyetin altını önemle ve önemle ne yapmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vurgulamış. Çünkü Cehennemlik tutuşturulacak üç üç insana baktığımız zaman Allah yolunda savaşan mücahit, malını Allah yolunda harcayan zengin ve Allah yolunda ilim talep eden alim olduğunu görüyoruz. Cehennem bu üçüyle tutuşturulacak. İlk yakılacak insanlar bunlar cehennemde. Ateistlerden, komünistlerden, budistlerden, ateşe tapanlardan, şeytana tapanlardan önce cehenneme tutuşturulacak insanlar bu üç sınıf insanlar. Niye? Zahirde amel var ama niyeti ne atmış? Niyeti yok etmiş. O yüzden Müslüman neyle memurdur? Şeriattaki bütün amellerinde niyetini taze tutmak, niyetini diri tutmak, canlı tutmakla nedir kardeşler? Mükelleftir. Ben her zaman hatırlatıyorum. Hani faydası olduğu için bu sözü tekrar hatırlatacağım. Ali radıyallahu anh'unun bir sözü var. Biz amel etmekten yorulmadık ama bizi yoran niyetlerimizi tazelemek oldu. Çünkü amel niyet edip, azmedip, kararlı olduktan sonra insan için çok basittir. Niyet edip, azmedip, kararlılık Hasıl olduktan sonra amel etmek Ademoğlu için çok basittir. Ama Ademoğlu eğer niyetini bozarsa amel ağır gelmeye başlar. Delil, Nebi Salsam diyor ki اَلَا فِي الْجَسَدِ مُضْغَ İyi bilin ki cesette bir et parçası var. اِذَا صَلَحَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O eğer ıslah olursa cesedin tamamı da ne olur? Islah olur. وَا اِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O ifsada uğradığı zaman da cesedin tamamı ne olur? İfsad olur. Kalp. İyi bilin ki o kalpten başkası değildir diyor hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam. Şimdi neden bunu söylüyor? Çünkü kalp niyetin mahalli, niyetin olduğu yer kalptir. Eğer kalp ifsad olursa azalar amel edemez. Dolayısıyla niyetler ifsad olursa amel ağır gelir. Adamın niyeti ilim talebitte Allah rızası değilse belli bir yerden sonra onu bırakır. Adamın niyeti cihadında Allah rızası değilse Belli bir yerden sonra onu bırakır. Davetinde niyeti Allah rızası değilse belli bir yerden sonra ne yapar onu bırakır. Hangi salih amel olursa olsun niyet kaybolduktan sonra, niyet yok olduktan sonra, niyet ifsad olduktan sonra amel de ne yapmaya başlar kardeşler? Artık azalara, organlara ağır gelmeye başlar. Yani ben şimdi bu gece namazı baba ama bu cihet çok önemli. Çünkü gece namazı salih bir ameldir ama kişinin kalbinin, azminin. Ve kararlılığının hasıl olması gerekir ki Allah subhanahu wa ta'ala o ameli ona kolaylaştırsın diye diyebilirim. Seleften bir tanesinin sözünü biliyorum Allah onlara rahmet etsin. Diyor ki ben işlediğim bir günah sebebiyle bir sene boyunca gece namazından mahrum bırakıldım. Yani biz de bugün içinde var olduğumuz küfür ortamında içinde var olduğumuz haramlar ortamında yani işlemesek dahi dolaylı yoldan bize bulaşan pislikler sebebiyle bu gibi salih amellerden mahrum bırakılmış günahkarlarız. Allah hepimizi affetsin. Yani bu e, itirafı, bu zilleti itiraf etmemin sebebi bu dersi anlatırken bunun ehli olmayışındır. Yani bir gün kalktı Hasan-ı Basri insanları nasihat etmeye. Dedi ki ey insanlar ben size nasihat etmeye kalkıyorum ama iyi bilin ki ben ehli değilim. Mecbur olduğumdan yapıyorum. Allah şu anda beni nasihat etmekle mükellef kıldığı için. Ben şu anda bu nasihatle mükellefim çünkü bab oraya geldi. Ama biz bunun ehli değiliz. Allah bizim günahlarımız bağışlasın. Bizi bu gibi güzel hasretlerle ne yapsın Rabbim? Vasıflandırsın, donatsın kardeşlerim. Tabi bu bahsettiğim şey sadece gece namazı için değil. Yani babın başındaki bahsedilen kişi iyi niyet, salih amele niyet etse, onu yapamasa yapmış gibi ecir alır. Mesela bunu anlatan başka bir hadis-i şerif var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan gelen ve bu Davud'un Bukhar'ın mesela rivayet ettikleri bir hadis. Diyor ki siz arkanızda Medine'de öyle kavimler bıraktınız ki cihada çıkmışlar, sahabe, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber cihattalar. Siz diyor Medine'de arkanızda öyle kavimler bıraktınız ki diyor, siz hiçbir şu çıktığınız yolculuk boyunca sadaka kazanmayasınız ki, hiçbir malı infak etmeyesiniz ki, hiçbir vadiye inmeyesiniz ki onlar sizinle beraberdiler diyor. İlla ve humme akum. Ona her şeyde sizin ortaklarınızdır Galuyar as-Sul lah, vacke för äkonomierna. De tillerade hur de var med oss. fil med Medina. Med Medina då kan de vara med oss. De tillerade hur de var med oss. De tillerade hur de var med oss. De tillerade hur de var med oss. De tillerade hur de var med oss. De var med oss. De var Allah ayeti kerimede müminlerden cihattan geri kalıp oturanlarla cihada çıkanlar bir olmaz derken sonunda da şu istisna getirmiş. Gayri oled darar. Yani zararın, özrün, bazı sebeplerin anlatabiliyor muyum? Bunların geride bıraktıklarım üstesinde. Bunlar işte ecir bakımından, mükafat bakımından nedir? Onlarla beraber temiz niyetleri, salih niyetleri sebebiyle ecirde ortaktırlar. Ee, mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesine çıkarken... Bazı sahabeleri çıkartamadı. Çıkartamama sebebi de e, elinde malının var olmayışıydı. Elinde yani onları cihada çıkartacak, bineği sağlayacak, onlara silahı, kılıcı verecek malının olması olmamasıydı. Hatta bazı fakir sahabeler geldiler, Allah'ın peygamberine dediler ki aleyhissalatü vesselam'a Ya Resulallah, biz cihada çıkmak istiyoruz ama bizim bineğimiz, silahımız yok. Sen bize verir misin? Allah Resulü zaten... Biliyorsunuz Terük'te Osman 10.000 kişi giydirdi. Yani devletin o zaman parası yok. Yani devlet olmuş peygamber ama küçük yapı hala, ganimetler hala daha bol bol gelmiyor. Mal o kadar zenginlik o kadar yok. Zaten zenginlik ve mal güç eşittir, hayır demek değildir. Yani Ömer İbnül Hattab döneminde radıyallahu anh'un döneminde Kadisiye Savaşı kazanıldıktan sonra İranlılardan bol bol ganimet geliyor. Kisra'nın hazineleri geliyor, kantar kantar altın geliyor. Böyle develere, atlara yüklenmiş. Ömer oturup ağlıyor, diyor ya Rabbi eğer bu hayır olsaydı benden daha hayırlı ve sana benden daha sevimli peygamberine verildi. Benden sana daha sevimli ve benden daha hayırlı Ebu Bekir'e verildi. Sen ne, benden hayırlı olan ne Muhammed'e verdiğin bunu ne de Ebu Bekir'e aleyhissalatü vesselam radıyallahu anh. Sen onlara vermediğin şeyi bana veriyorsun ve ayette okuyor. اَذَبْتُنْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي hayatid الدُّنْيَا Yani siz güzelliklerinizi dünya hayatında yediniz içtiniz, Allah kâfirlere söylüyor. O bu sözü kendi nefsine istidlal ediyor. Diyor ki acaba dünyada bana bunları verip de ahirette mi azap edeceksin? Ben insanlar kötü idare ettim. Onlara zulmettim. Onların hakkını zayi ettim. Çünkü insanlar idareciliği hayır zannederler ama idarecilik çok büyük bir beladır insan onun başına. Peygamber Sosallam diyor ki وَاِنَّمَا خِزْيُمْ وَنَدَامِ Şüphesiz ki bu pişmanlık ve hüsranlıktır. Şüphesiz ki bu pişmanlık ve hüsranlıktır. Kıyamet günü içindir. Yoksa dünyada Oh güzel emret, yasakla, getir, götür öyle mi? Ama asıl pişmanlığın, asıl hüsranlığın, asıl rezilliğin çıkacağı yer din günü Allah subhanahu wa ta'ala katıdır, nizamıdır. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anhu da bundan dolayı korkuyordu ki acaba hani dünyada her şey yolunda gidiyor. Allah azze ve celle bize kıyamet günü azap edecek diye bir korku içerisindeydi. O dönemde Allah Resulü devlet olarak zayıf olduğu için birilerini cihada çıkartamadı. Ve onlar geldiler ağladılar. Binek sebebiyle, silah bulamama sebebiyle cihada çıkamayanlar peygamberin önüne geldi ağladı. Hatta ayet-i dedi ki hatta tefidü bineddem'i hazenin. Onların sen samimiyetini nereden anlarsın? Gözlerinden dökülen yaşlar ee, ve kızaran ağlamaktan kızaran gözlerinden. Onlar diyor münafıklar gibi değildir. Onlar da çıkmadılar, onlar da çıkmadılar. Onlar da çıkmadılar. Onlar bahane getirirken yalan konuştular. E şöyle bir işte zaruretimiz var. Böyle bir durum var. Şöyle bir durum aman şöyledir. Ben mesela adamlar biliyorum. Ha şimdi duş yaptım. Saçlarım ıslak. Ben şimdi ameliyye gelemem. Gidemem. O tarz adamlar da var yani. Nifak bitmedi yani. O dönemde kilidi vurulmadı ona. Yani sebep bu. Mazeret bu. Bunlar şeriata göre mazeret olan şeyler. Bir tanesi geldi dedi ki ya Resulallah biliyorsunuz cihat ümmetimin seyahati cihattir diyor Allah seyahati ummeti el cihad diyor hadiste ummetimin seyahati cihattir diyor cihadla seyahat edince ne olur? yeni kavimler bulursun, yeni kavimler görürsün Rumların olduğu bir bölgeye neye gidecekler? sahabe Resulullahla beraber sefere gidecekler Allah Resulü onlarla beraber yolculuğa çıkacak münafın bir tanesi gelip diyor ki o kavmin kadınları çok güzelmiş o kavmin kadınları çok güzelmiş ''Ben gidersem orada nefsim için fitneye düşmekten korkuyorum. En iyisi sen beni götürme.'' diyor Allah Resulü'ne. Allah SWT ayet-i kerime indiriyor bunun üzerine. Diyor ki ''Ela innahum fil fitneti sakatû'' ''Onlar fitneye zaten düştüler.'' Bilmiyor mu? Yani kişinin kalbindeki bu tarz hastalıklar, niyetin varlığı yeterlidir. Yani bir yere gitmek adamı salih kılmaz, bir yere gitmek facir kılmaz. Öyle mi? Cihada gitsen de gitmesen de hicrete çıksan da çıkmasan da ordun önünde de olsan ordun arkasında da olsan seni sen yapan ve kıyamet günü seni yargılatacak şey kalbin. Kalbindeki niyetler kalbindeki irade. Yani zahire takılmak ancak kimin işidir? Kalbi hastalıklı nifak ehli insanların işidir. Dolayısıyla bu mesele de bu hadis de bu bapta i̇bn Abdülber tarafından ortak manası sebebiyle burada ne yapılmıştır kardeşler? Getirilmiştir. Evet. Diğer hadise geçelim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radiyallahu anhadan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam gece tehe, teheccüd namazı kılarken onunla kabilesi arasında yatıp uyuyordum. Secde ettiğinde eliyle bana dokunur ben de ayağımı çekerdim. Ayağa kalktığında ise ayağımı uzatırdım. Ayşe diyor ki o günlerde evlerde kandil yanmazdı. O gün evlerde niye kandil yazma, yanmazdı? Çünkü para yoktu. Öyle bir zenginlik, genişlik yoktu. O dönemde kandiller yani şöyle söyleyeyim elektrik yani. Bugünkü elektrik, sokak lambaları, ışıklandırma. O dönemde Müslümanlar şey oldukları için, zayıf, güçsüz oldukları için, mali anlamda kuvvetleri olmadığından yakamıyordular. Şimdi bu hadisle alakalı olarak hadisin senedinde yani tanımadığımız bir alı yok. Bunlar daha önce... Ricalleri yirdelerken önceki bablarda gelen raviler Ebi Nadr, Ebi Seleme gibi, Ayşe radıyallahu anh gibi kim olduğu maruf olan kimseler. Şimdi burada hadiste temel olarak kardeşler, alimler bu hadisin şerhinde iki tane konuda tartışmışlar. İki konu. Bir tanesi, ee, bu namazda, yani kadının namazdayken erkeğin önünde durup durmaması. Birinci tartışılan bab bu. Önünden geçmesinin namazı bozup bozmaması. İkinci tartışılan ana başlıkta erkeğin namazla kadına dokunması namazı fahsit eder mi etmez mi tartışmasıdır. Yani İbn Abdülber de bu hadisin tefsirinde bu meseleler tartışıldığı için bu bapta, teheccüd babında bu konuyu biraz açmış, birazcık irdelemiş kardeşler. Tabii o kendi fıkhını, kendi mezhebini ve kendi icadını şöyle ortaya koyuyor. Bu hadiste birçok fıkıh vardır derken bunlardan birincisi kadın namaz kılınan yerde iken insan önündeyken geçse, dursa, orada hazır bulunsa, kadın namazı batıl etmez, ifsad etmez. İşte diyor bu konu rivayetlerin çelişkisi sebebiyle, ihtilafı sebebiyle ümmetin anlaşmazlığa düştüğü meselelerden bir tanesi de diyor. Ümmet şimdi birinci mezhep demişler ki ihtilafta birinci tayfe demişler ki namaz kılan kimsenin önünden köpek geçse eşek geçse ve kadın geçse bu demişler namazı batıl kılar ifsad eder. Kim demiş? Enes bin Malik Ebul Ahvas, Hasan el-Basri. Bunların hüccetleri hangi hadis-i Rasulullah aleyhisselam'dan getirilen şu hadis. diyor ki Yakta usalatu racul iza lam yakun beyne yadayhi kaydun ahiratu'r rahl. Eğer diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin namazında önünde bir kayıt yoksa, bir engel yoksa geçecek biriyle onun arasında bir sütre, bir engel yoksa ve biri direkt onun önünden geçiyorsa الحمار والمراه الشك kadın ve kelbül esved siyah köpek fakultu ya fakultu sahabe diyor ki ben dedim ki ma belül esved min el ahmer min el asfar abyat ey alla resul hani köpeğin siyahının kırmızısının beyazının farkı ne ki dedin ki kelbül esved fakala ya ibnu ahi diyor ki ravi hadisini nakleden soruyor ravi de diyor ki ey kardeşim oğlum ben Resulullah sordum kemese'elteni Senin bana sorduğun gibi ben de peygambere sordum. Fakal el kelbul esvatu şeytanu. Peygamber dedi ki siyah köpek şeytanlar. Bu hadis Müslim'in sayığında var olan bir hadis. Özellikle bu hadisin şerhi noktasında çok büyük işgal var. Yani işgal dediğim yani çok insanlar üzerinde tartışmışlar ve özellikle de son dönemde mesela böyle akılcı hadis inkarcıları var. Bunlar ne yapıyorlar kardeşler? Aa işte bu kadını kötüleyen bir hadistir. Şöyledir, böyledir. Bu uydurmadır, bu zaten zayıftır, mevzudur deyip ne yapıyorlar? İşin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Oysa ki bu iş onların dediği gibi değil. Bu hadis senet itibariyle sahihtir. Ehli hadis bunun teviline gitmişler. Şimdi o tevhilleri getireceğim inşallah da. O tevillere geçmeden önce hani bir hadisin e, muteberliği ve mutebersizliği aklımızın, kafamızın bir şeyi doğru görmesi veya yanlış görmesiyle ne değildir kardeşler? Mümkün değildir. Şeriat akılla bilinmez. Şeriat ancak şeri-i nasların gelişiyle ne yapabilir? Kardeşler bilinebilir. Hatta Ayşe radıyallahu anhaya bu hadis nakledildiği zaman diyorlar ya Ayşe Resulullah böyle söylemiş. Diyor ki bizi eşeklerle de bir tuttunuz ya diyor. Hatta böyle bir itirazı var. Tabii birileri bunu işte getiriyorlar. Bak diyorlar sizin en çok hadis rivayet eden Ayşe radıyallahu anha peygamberimizin hanımı aleyhissalatü vesselam. O bile bu hadisi inkar etmiş. Siz diyorsunuz ki işte bak bu hadis sahihtir falan. Bu hadis gerçekten sahihdir kardeşler. Yalnız bu meselede varid olan başka sahih farklı rivayetler de vardır. Onlar bu meselenin tafsilatını işin açıkçası ortaya koymaktadır. O yüzden bu diğer rivayetleri ne yapmak gerekir kardeşler? Tek tek irdelemek lazım. Ancak bu hadislerin subutuna hükmetmesine rağmen, bu hadislerin sabit olduğuna, ulema ve fukaha hükmetmesine rağmen, birinci grup ismini saydığım alimler, kadının namazda erkeğin önünden geçmesini, namazı batıl kılacak bir sebep sayarken diğer cumhur ulema ise bu hadisi sabit sayan cumhur ulema ise demişler ki kadın kadının namazda erkeğin önünden geçmesiyle namaz bozulmaz. Bunlar kim kardeşler? İmam Malik, İmam Şafii, Ebu Hanife ve onun ashabları, Süfyan es-Sevrî, Ebî Safr, Davut Davut ez-Zahiri ve İmam Taberi ve tabiinden büyük bir cemaat demişler ki kadının erkeğin önünden namazda geçmesi ne yapmaz? Erkeğin namazını bozmaz demişler. Tabii diyor ki i̇bn Abdilber bu babda rivayet edilen her türlü hadis merfudur. Senet itibariyle yani raf edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar hadisler kaldırılmıştır. Ve kulluha sahah Hepsi de nedir? Sahih hadislerdir. Yani hepsi senet itibariyle sahih hadislerdir. Nakil cihetinden bakıldığında. Ancak Ebu Zer ve başka diğer rivayette gelen diğer rivayet. Mesela kadının eşeğin ve siyah köpeğin Ee, önünden geçmesiyle namazın bozulacağını söyleyen hadis, Ebu Zer'den gelen hadis. Bu hadis diyor muarit yani çelişki içerisindedir ve bu hadis nesholunmuştur diyor. Diğer gelen sahih rivayetlerle muaritdir yani çelişkilidir. Ee, dolayısıyla bunun nesholunduğuna hükmedilmiştir diyor. Yani önceden böyleydi hüküm sonra nesholundu. Çünkü Ayşe'den rivayet edilen bu hadis İmam Mani'nin bu vabda getirdiği ikinci hadis zaten senet itibariyle sahih bir hadis. Dolayısıyla diyorlar iki tane sayı hadis var. Birinde peygamberin önünde hanımı yatıyor. Bir diğer rivayette ise Allah Resulü kadının namazda önünden geçmesiyle erkeğin namazını bozulacağını söylüyor. Şimdi iki tane sayı hadis gelirse ikisi de mana ve içerdiği ihtiva itibarıyla birbirine zıtsa o zaman ne gerekir? Cem gerekir ki hadislerin böyle olduğunda 150 tane metodu vardır cem etmek noktasında. 150 tane Nuh ve Tülfikir'de i̇bn Hacer Al-Azgeli'nin 150 tane metot vardır. O 150 metotla cem edilmeye çalışır. Bunlardan tabii ki ilki sıktır? Bunlardan ilki eğer delil bulunursa hükmün nesholunduğudur. Yani birinde siyah birinde beyaz diyorsa o zaman ne olmuş? Demek ki önce hüküm böyleymiş sonra hüküm ne yapılmış? Değiştirilmiş. E hüküm baki kalsaydı kadının erkeğin önden geçmesi namazda namaz bozuyorduysa bozacaktı. Yani bunun akılla böyle bir şeylerin akli mantıkı izahıyla bilinmesine gerek yoktur kardeşler. Allah subhanahu wa ta'ala şeriatın sahibidir. Dilediği gibi şeriatı koyma hakkına sahiptir. Çünkü o ilahtır. Yaptığından sorulmaz. O yanlış bir şey zaten esasında yapmaz kardeşler. Tabi dediğim gibi bu noktada birçok ihtilaf var. Ama Cumhur'un kavli az önce de zikrettiğim üzere açıktır. Kadının önümüzden geçmesi bozmaz. Bu hadisi şu şekilde tevil eden fakihler çıkmışlar. Bazı farklı rivayetleri getirmişler. Seleften hatta sahabeden bazı sözler. Diyor ki hayızlı kadının geçmesi bozar rivayetini getirmişler Ayşe'den ve başka selefin büyüklerinden ama tabi bunların da insan sözü olduğu için hüccet değeri olmaz. Yani sahabenin tabini ve etbaat tabini söylediği şeyler eğer Kur'an'dan ve sünnetten açık salih bir delile dayanmıyorsa bu onların kendi içtihatlarıdır, kendi zanlarıdır, kendi yorumlarıdır, kendi kanaatleridir anlaşılır ki Bir ayetin genel bir hükmü, bir hadisin genel bir hükmü sahabenin sözüyle taksis edilmez, tabiinin sözüyle taksis edilmez ve ne solunduğuna hükmü olunmaz. Anlatabilmişimdir inşallah. Mesela biraz e, işgalli bir mesele olduğu için alimler genel olarak kanaatlerini belirtip bu konuda susmuşlar. Ama hadisleri inkar etmek olmaz. Bunlar sabit hadislerdir. Bunlar subut bulmuştur. Yani kim sabit olan bir hadisi, kim sabit olan bir hadisi, sahih senetle sabit olan bir hadisi. Eğer inkar ederse İbn e Timiyen'in talebesi İbn Muflehin Furu adlı kitapta naklettiği üzere Ebu Hamid'den, Hanbelilerin büyüklerindendir. O da diyor kü küfür etmiştir, irtidad etmiştir, dinden çıkmıştır diyor. Bu hadiste tartışılan birinci kısımdır kardeşler. Hadisin manasında tartışılan ikinci boyut ise kadınlara dokunmanın abdesti bozup bozmamasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dar evinde Ayşe önünde yatarken namaz kılıyordu, secdeye giderken dokunuyordu. Ayşe ayaklarını topluyordu radiyallahu anh'a, o secde ediyordu, kalktığında tekrar uzatıyordu. Niye? Allah Resulü çünkü uzun kılıyordu. Yani iki secdesi arası belki bir saat. O kadar uzun kıraat ediyor ki, o bir saate de Ayşe zaten uykusunu alıyor, tekrar gözünü hafif açıyor, ayaklarını topluyor, sonra tekrardan Resulullah ne yapıyor? Aleyhissalatü Vesselam namazına devam ediyor. Burada tabi uleman ihtilaf ettiği şey, kadına, tabi kadına dokunmak abdesti bozmaz diyenler diyorlar ki, Ayşe yataktayken hani insan nasıl yatakta rahat yatar üstü normal üstü gibi olmaz. Ayşe'nin ayağı çıplaktı diyorlar ve Resulullah elini uzattı dokundu. Yani kadına çıplak elle dokunmak şöyle mücerret olarak sadece dokunmak abdest bozmaz diyorlar. Delli de budur. Ama hadisin hiçbir lafzında buna işaret eden hiçbir nokta yoktur kardeşler. Tabi onlar ikinci grubun sahipleri ikinci görüşün sahibi olan fakihler. Onlar da diyorlar ki kadına dokunmak abdesti bozar. Bunu ispat eden başka naslar da vardı. Sadece bu değildir. Allah Resulü burada zaten çıplak elle çıplak etine dokunduğunu söylememiş ravi tarafından. Allah Resulü'nün böyle yaptığı. Peygamber örtünün üzerinden dokunmuştur diye bunlar da tevil etmiş. İkisi de zan, ikisi de yorum. İkisi de yani iki guruvun da kendine delil alacağı. Oradaki vakayı anlatan bir rivayet yok zaten. Hadis yok ortada. Peki bunlar kimler? Süfyan es-Sevrî, Ebû Hanife, İmam Ebfâî ve Irak ehlinin ekseriyeti Hece azehlinden bir taife onlar dediler ki Allah Subhanahu ve Taala'nın ayeti kerimede zikretti. Hani bu meşhur ayet var ya e evlame'stumun ev nisa kadınlara dokunduğunuz zaman abdest alın ayeti kerimesi. Dediler ki bu ayette zikredilen şey hiyal cimadır dediler. Yani ilişkidir. Yani kadınlara dokunduğunuzda bunlar çünkü kadına dokunmanın abdesti bozmayacağını söyleyen fakihler bu ismini zikrettiklerim Hicaz İşte ondan sonra Irak ehliye bu hanife evzayı, fakihleri. Bunlar diyorlar kadına mücerret dokunmak ne yapmaz? Abdestini bozmaz. Bununla alakalı hiçbir rivayet yoktur diyorlar. Hiçbir açık nas yoktur. Dolayısıyla kadına dokunmaktan kasıt da diyor, kadına dokunmaktan kasıt da e, ilişkiye girmektir, cimaya girmektir. Delil olarak da neyi getiriyorlar? Diyorlar Allah cimadan konuşurken edep sebebiyle, Allah bize edebi öğrettiği için, hiç açık sarı lafızlarla Yani ilişki cima şey, lafzıyla söylememiş. Mesela Allah ayeti kerimede diyor ki kadınlar sizin tarlanızdır, tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Öyle değil mi? Yani burada bir teşbihi var. Tarla nedir? Ekin ekildiğinde, sulandığında mahsul alınan yerdir. Erkek suyunu kadının rahmine bıraktığı zaman sulamış olur. Oradan da biten nebatın adı çocuktur. Yani Allah dolaylı yoldan tabirle ilişkiyi kastetmiştir. İlişkinin şeklini ve keyfiyetini ve nereden olduğunu anlatmıştır. Çünkü Yahudilerin meşhurdur ayetin tefsirindeki rivayet. Yahudiler kadınla şöyle ilişkiye girmek haramdır, böyle haramdır deyip bazı olup olmadık mesnetsiz şeyler getirmişlerdi. Allah onları reddetmek için böyle dedi. Veya ayet kelime dedi ki: "Vela cidal, vela rafas, vela fusuk, vela cidal fil hac." Hacda tartışmak yoktur. Fısk yoktur. Bir de rafas. Rafas ilişkiye girmek demek gene. Yani. Ama yani kasıtlı dokunmak işte tarla ifadesi gibi bir tabirdir rafas. Yoksa cimanın diğer adıları yani. Allah Azze ve Celle Subhane ve Teala e, ilişkiyi açık ifade etmemiş, burada dokunmak olarak ifade etmiş demiş Ebu Hanife, bu diğer ismini zikrettiğimiz fakihler. Tabi diğer grupta demişler ki tabi bunlar şeyi de getiriyorlar. Mesela şu ayeti kerime var وَاِنْ تَلَّقْتُ مُهُنَّ مِنْ قَبْلَا اِنْ Kadınlara dokunmadan önce onları boşadığınız zaman. Şimdi bu mezhebin sahipleri çok deliller yani onların lehine işaret ediyor. Ayet kelime diyor kadınlara dokunmadan onları boşadığınız zaman. Gene burada lemeseden dokunmaktan kasıt nedir? Yani İslam hukukunda talak nasıl verilir? İnsan hanımı hayızdan temizlendikten sonra temizliğe çıkar. Temizliğe çıktıktan sonra onunla ilişkiye girmez ve kadını boşar. Artık talak süresi başlar. İddet süresi başlar. Öyle mi? Allah fe intallaktumuhunne kablen temessuhunne diyor. Onlara dokunmadan önce talaklarını ver. Yani temizliğe çıktıktan sonra onlarla ilişkiye girmeden kasıt budur. Bak diyor burada lemeseyi dokunmayı Allah ilişki manasında kullanmıştır. Dolayısıyla evlâ <gülüyor> mestumun nisa ayeti kerimesinde de kadınlara dokunduğunuzdaki ayeti kerimede kast edilen lemese ilişkidir diyorlar. Fakihler. Anlaşıldı bu nokta inşallah. Dolayısıyla bunların mezhebi çok kuvvetlidir ve bizim tercih ettiğimiz bu kavil de budur yani. Mücerret olarak bir erkeğin abdestliyken bir kadına dokunması abdest bozmaz mücerret olarak. Tabi dokunmak nasıl dokunmak? Vecih değiştiği zaman hüküm de değişebilir. Mesela bir insan vardır şehvetsiz dokunmaktır. Kastımız budur. Yani diğer fakihlere göre şehvetsiz dokunmak da bozar. Dokunmak dokunmaktır şafiye göre zahir manasına hükmetmiş. Dokundu ister şehvetle ister şehvetsiz abdest bozul, bozulur diyor İmam Şafii. Ama mesele böyle değil. Niye? Dokunmanın da cihetleri var. Mesela bir şehvetsiz dokunmak var, iki şehvetle dokunmak var. Bir grup ulema da bu şekilde ayırmışlar. Demişler, evet Allah subhanahu ve taala ayet-i kerimede kastettiği şey Allah subhanahu ve taala ayet-i kerimede kastettiği şey cimadır demişler, ilişkidir demişler. Eee ayet-i kerimede Yalnız Allah şehvetle dokunmayı da buna dahil etmiş demişler. Çünkü şehvet demişler hani abdestin, huşunun, takvanın ibadetin zıttı bir şeydir. Olmaz. dolayısıyla insanın demişler abdestini tazelemesi gerekir. Böyle bir e, ibare de, böyle bir ibare de şer'i açıdan gene kabul edebilir, tutarlıdır bu esaslar itibariyle. Yalnız burada bir noktayı daha getirmiş alimler. Mesela diyor ki Allah ayet-i kemde وَلَا تُبَاشِرِهُنَّ وَاَنْتُمْ اَكِفُونَ fil الْمَسَاجِدِ Mescitlere girdiğiniz zaman yani mescitlerde itikafa kaldığınız zaman hanımlarınızla mübaşeret etmeyin. Şimdi cima bir şeydir, bir manadır, ilişkinin adıdır. Mübaşeret ise insanın hanımıyla oynaşması, onu öpmesi, dokunması, okşaması bu gibi şeylerdir. Bu cimanın dışındadır. Bu <gülüyor> genel olarak başlığı mübaşerettir. Cima ve mübaşeret. Diyor ki, diğer birinci grup. Eğer diyorlar sizin algıladığınız gibi anlasaydık nasları. Yani ki kadına mesela şehvetle dokunmak veya şehvetsiz dokunmak diye ayırdılar ya. Eğer şehvetle dokunmak abdesti bozar diyorsanız bu mübaşeret babındandır. E Allah itikaftayken mübaşereti bile yasaklamış diyorlar. O zaman diyor bizim. Mübaşeretin bütün çeşitlerini de cima babından saymamız lazım. Yani abdesti bozan şey olarak saymamız lazım. Burası anlaşıldı mı? O zaman kadını abdestliyken şehvetle e, okşamak, ona şehvetle öpmek, aynı şekilde şehvetli bir şekilde şakalaşmak bunların hepsi de abdesti bozan durumlardır. Allah en doğrusunu bilendir yani Hakk'a yakın olarak bizim gördüğümüz görüş kavil de Allah-u Alem budur kardeşler. Tam mesele çok uzun yani İbn-i e o kadar uzatmış o kadar söz o kadar kabul getirmiş ki. Ben özetledim size. Allah bu mapta yani bu konuda en doğrunun ne olduğunu en iyi bilendir. Ama bizim özet olarak kendimizin bu araştırma sonucunda tercih ettiği, tahkik ettiği görüş, ilişkin ayetlerde gelen ifadelerden kastın ilişki olduğu, ilişkin abdesti bozduğunu, mücerret olarak sadece kadına şöyle et, etin ete dokunarak bir şekilde bir temasın abdesti bozmayacağı, abdestin bu şekilde bozulmayacağı. Bunun dışındaki cimanın ve mücerret dokunmanın dışındaki İşte şehvetle dokunmanın, şehvetle öpmenin ve ilişkinin işte öncesindeki işte oynaşmanın kesinlikle ve kesinlikle meni gelmese dahi bir şey mezi gelmese dahi bu tarz şeylerin küçük abdesti de ne yaptı bozdurudur. Allah subhanahu aleyhi en doğrusunu bilendir kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından Ayşe radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılarken uykusu gelen kimse yatıp uyusun. Çünkü uyup dayarak namaz kılan kimse belki de bağışlanmasını isteyeceği yerde kendine küfür edebilir. Abi bu da şunu gösteriyor. Yani gündüz vakti sen çok işin vardı, çok koşturman, beşgaliyetin vardı, teheccüde kalkmak istiyorsun. Ama teheccüde kalkmaya güç ne yapamıyorsun? Yetiremiyorsun. Sen kendini gene zorladın, kalktın. Hani insan o kadar uykusuz olur ya, uyanır. Yani kime adam vardır uykusu derindir kiminin hafiftir adam hemen ayağa kalkar. Adam kalkmış ayağı ama namazda uyuyor mesela ne dediğini bilmiyor. Yanlış okuyor şeriat da sana böyle bir takatin üzerinde bir teklif yüklememiştir. Ayşe bunu anlatıyor. Yani böyle bir durum varsa uykunuz geldiyse yatın diyor. Yatın dinlenin o zaman gece kalkacak şekilde hayatını düzenle demektir bu. Yoksa gece namazını külli terk et demek de değildir bu yani. O zaman ne yaparsın? Gece namazdan kalkmak için öğleden sonra kaylule imkanın varsa kaylule yaparsın. Şimdi birazdan Selef'ten birkaç söz nakledeceğiz inşallah. Selef mesela akşam namazından sonra fırsatları varsa yatarmışlar. Hatta tavsiye ederlermiş insanlar bundan ederlermiş mesela. O vakitlerde ayak doğurma gecenin üçte biri olduğunu, onunda uyku vakti olduğunu falan söylerlermiş. Hatta birilerine nöbetçi bırakıp kendilerini yatsın namazına uyandırmalarını isterlermiş mesela. O zaman gece namazına kalkmak için sebepler elde etmek lazım. Ama sebepleri elde edemediğimiz gece, kendimizi gece namazına kalkmak gibi bir gerekliliğe sürüklemek ne yapar kardeşler? Namazdayken ayetleri hatta küfür olacak şekilde Allah göstermesin yanlış okumaya, Ayşe'nin dediği gibi insanın hayır ve rahmet, bereket talep edeceği yerde tam zıttı yanlış şeyleri talep etmesi gibi akıbetlere götürür. Bu da caiz olmaz. Şeriat gece namazıyla alakalı böyle de bir kayıt sınır getirmiştir kardeşler. İsmail bin Ebu Hakim radıyallahu ta'ala rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılan bir kadını içtince bu da kimdir buyurdu. Havle binti Tuveyt'tir. Geceleri uyumaz denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi hoş görmedi. Hatta hoş görmediği yüzünden belli oldu. Daha sonra şöyle buyurdu. Sizler ibadetten usanıp pıkmadıkça Allah sevap ve karşılık vermekten çekinmez. Gücünüzün yetebileceği şekilde ibadete ve kulluğumuza devam edin. Yani burada da amelde aşırıya gitmekten nehyediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani kuşluk namazı nafile bir ibadettir, gece namazı nafile bir ibadettir. Allah Resulü kuşluk namazını öyle kılarmış ki sahabe dermiş bir daha terk etmeyecek. Öyle terk edermiş ki zannederlermiş bir daha ona dönmeyecek. Gece namazı peygamber sefere gidiyordu, yolculuğa gidiyordu, savaşa gidiyordu. Medine'den çok defa çıkıyordu aleyhissalatü vesselam. Kıldığı ve kılmadığı, yani insandır da bir yere kadar gücü yetecek. Sahabe mesela bazı dönemlerde kılamıyordular, bazı dönemlerde sahabe güç yetiremiyordular. Gündüz idare işleriyle uğraşıyordular. insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda, mahkemede, hükmetmekle görevli kadılar vardı. Davetle ilgilenenler, ticaretle ilgili herkesin kendince bir görevi vardı. Yani dolayısıyla bu yoğunluğunu koşturmacanın içinde ne yapabilirdi bu insanlar? Gece namaza kalkmak, gündüz onları yorabilirdi. Şeriat bizi böyle gündüzkü ana vaciplerimizden, gündüzkü var olabilecek şeylerimizden bizi menetmemiştir. Bu ibadeti yapmayı emrederken esas olan nedir? İbadette ölçülü olabilmektir. Bu bapta İbn Abdülber çok şey getirmiş, çok rivayet getirmiş. İşte diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam "Huzm min el ameli ma tutikun." Amelden gücünüzün yettiği kadarını alın, gücünüz yettiği kadarını amel edin. Kimseye Allah Subhanahu taala gücünün üzerine yük ne yapmamıştır, yüklememiştir. Said bin Müseyyip radıyallahu anh şöyle dedi, derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce namaz kılmaktan hoşlanmaz. Yatsıdan sonra da konuşmazdı. Yani burada da eğer insanın bir zarureti işi yoksa ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı ümmetin işlerini, cemaatin işlerini Ebu Bekir ve Ömer'le şey yapmak için, istişare etmek için yatsıdan sonra otururmuş. Bu gibi zaruri, istisnai durumlar haricinde Allah Resulü Yatsı namazından sonra oturmayı, konuşmayı, yemeyi, içmeyi, ziyaretleşmeyi bu tarz mübah olan bütün işleri mekruh görürdü, kerih görürdü. Ondan uzak dururdu ki gece namazına ne yapabilsin, kalkabilsin diye. Bu noktada mesela burada birçok şey getirmiş. Süfyan Es-Savri -Es diyor, e, işte akşamları nasıl ihya ederdi hani selef onunla alakalı bazı rivayetler getirmiş İbn-i Abdülber. Diyor ki, Yani şeyden önce Yatsıdan önce uyumak, hani ben onu iyi görmem. Çünkü insan o saatte uyursa yatsı namazını biraz daha geç alır. O zaman gece namazına kalkmak zorlaşabilir bu gibi ihtimallerden dolayı. Veyahut da işte Ömer İbnül Hattab'dan akşam namazından sonra kesinlikle e, ak akıl sahibi kimsenin gecenin üçte birine kalkmak için ayakta durmaması gerektiğini, yatsı yıkıldıktan sonra kimsenin durmaması gerektiğine dair birkaç tane söz burada getirmiş. Allah hepsine rahmet etsin. Selef yatsın namazından sonra boş işlerle ne yapmamışlar kardeşler? Uğraşmamışlar. Burada bab bitti inşallah. Bir dahaki haftaya bitir ile alakalı e, ahkem gelecek inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testağfurüke ve atubüylek.